Bismillahirrahmanirrahim İman babı 4952 Ebû Hureyre'den Ali'sülâtü vesselam'dan hangi amel eftaldır diye sorulduğunda Allah ve Resuluna imandır buyurdu. 4953 Abdullah bin Habeşi el Hasami'den Ali'sülâtü vesselama hangi amel efdal diye sorulduğunda asla şüphe edilmeyen iman, içine şahsi menfaat karışmayan cihat kabul olunan haçtır buyurdu. 4954 Enes'ten aleyhissalatü vesselam 3 haslet vardır ki bunlar kimde olursa o kimse imanın zevkine varır tadını alır. Bunlar Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevme Allah için sevip Allah için buğuz etme. Allah'a şirk koşmaktansa büyük bir ateşe atılmaya razı olmadır. 4955 yine aynı 4956 Enes'ten aleyhissalatü vesselam 3 haslet kimde olursa İslam'ın tadını bulur. Allah ve Resul'ünü her şeyden daha çok sevme, sevdiklerini sadece Allah için sevme, ateşe atılmayı istemediği gibi küfre dönmeyi de istemeyen kimsedir buyurdu. 4957 Ömer İbn Hattab'tan Bir gün Ali Sallati Vesselam'ın yanında olduğumuz bir sırada birdenbire yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. resul eklemi yanına kadar vardı, oturdu. Dizlerini Hz. Peygamber'in dizine dayadı. Ellerini uylukların üzerine koyduktan sonra ''Ya Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle'' dedi. İslam, Allah'tan başka ilahın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resul'dur diye şehadet etmen, namazı kılman, zekati vermen, Ramazan orucunu tutman, gitmeye kudretin olursa hac etmendir dedi. Adam, ''Doğru söylüyorsun'' dedi. hem sorup hem tasdik ettiği için hayret ettik sonra iman nedir dedi iman Allah'a meleklere kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe ve bütün kaderin hayır ve şerrine inanmandır dedi adam doğru söylersin dedi İhsan nedir dedi aleyhissalatü vesselam ihsan Allah'a kendisini görüyormuş gibi ibadet etmendir her ne kadar onu görmüyorsan da o muhakkak seni görüyor buyurdu o daha sonra bana kıyametin vaktinden haber ver dedi aleyhissalatü vesselam Bu hususu kendisinden sorulan sorandan daha iyi bilmiyor dedi. O halde bana kıyametin alametlerinden haber ver dedi. Kıyametin alameti cariyenin kendi Efesinin efendisini doğurması ve yalın ayak çıplak fakir koyun çobanının yüksek bina yapmakta yarıştıklarını görmendir. Bunun üzerine üç gün geçtikten sonra bana ya Ömer soran kişi kimdir bilir misin dedi. Ben de. Allah ve Resulü bilir dedim. Aleyhissalatü Vesselam Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi buyurdu. 4958 Ebu Zer ve Ebu Hureyre'den yine aynı 4959 Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Aleyhissalatü Vesselam ganimetten bazı kimselere verdi ve onlardan bir adama hiçbir şey vermedi ya Resulullah falan falana verdin mümin olduğu halde falan kimseye bir şey vermedin dedi aleyhissalatü vesselam bari müslüman de dedi aynı sözü üç kere tekrarladım üçüncüde aleyhissalatü vesselam bari müslüman de dedi daha sonra aleyhissalatü vesselam bir kısım kimselere veriyorum onlardan daha çok sevdiğim kimseleri bırakıyorum onların yüzüstü ateşe atılmaları korkusundan onlara bir şey vermiyorum dedi 4960 yine aynı 4961 Beşir bin Suhaim'dan a.s. teşrik günlerinde mümin olmayan cennete giremez dedi teşrik günleri yeme ve içme günleridir 4962 Ebu Kureyre'den a.s. Müslüman diliyle ve eliyle kimseyi incitmeyen kimsedir mümin de insanların canları ve malları hususunda kendisinden emin olunan kimsedir 4.963 Abdullah bin Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam Müslüman diliyle ve eliyle Müslümanları incitmeyen kimsedir. Muhacirde Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kimsedir. Buyurdu. 4.964 Enes'den Aleyhissalatü Vesselam Kıldığımız namazı kılan, kıblemize dönen ve kestiğimizi yiyen kimse Müslümandır. Buyurdu. 4.965 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam Kişi Müslüman olur da inanç ve hareketlerini Güzelleştirirse Allah onun geçmişte yaptığı bütün iyi amelleri Hasene yazar Kötü amellerini de siler affeder Ondan sonra yaptığı amellerin karşılığını görür İyi amelleri 10 mislinden 700 misline kadar katlanır Kötü amelleriyle misliyle Ceza görür ancak Allah Affedebilir 4966 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Hangi Müslüman daha faziletlidir denildi. O da Müslümanların elinden ve dilinden incinmediği kimsedir buyurdu. 4967 Abdullah bin Amr'dan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'dan İslam'da hangi amel hayırlıdır diye sordu Aleyhisselatü Vesselam. Yemek yedirirsin, tanıdığına ve tanımadığına selam verirsin buyurdu. 4968 Abdullah bin Ömer'den bir adam bana Savaşmıyor musun dedi. Ben de Resulullah, İslam 5 şey üzerine bina kılındı. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak derken duydum dedim. 4969 Ubade bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde yanındaydık bize. Hiçbir şeyi Allah'a ortak kılmamanız, hırsızlık yapmamanız, zina yapmamanız üzerine bana beyat ediyor musunuz? Onlara ayet okudu. Sizden kim sözünde durursa ecir ve mükafatını Allah verecektir. Kim o suçlardan birini işler, Allah da suçunu gizlerse o Allah'a kalmıştır. Diler sonu azap eder, diler sonu affeder buyurdu. 4970 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundum. Eğer Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederlerse, kıblemize döner, kestiğimizi yer, bizim gibi namaz kılarlarsa, kanlarını dökmemiz ve mallarını almamız haram olur. Ancak haksızlık yaparlarsa cezalanırlar. Müslümanların sahip olduğu haklara sahip olurlar, Müslümanlar gibi mesul olurlar. 4971 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu iman 70 küsur şubedir. haya da imandan bir şubedir. 4972 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu imanın 70 küsur hasreti bölümü vardır. En üstünü la ilahe illallah, en aşağısı yoldan gidenlere eziyet veren şeyi gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir. 4973 yine aynı. 4974 Ali ve selam Ammar omuzlarına kadar iman doludur buyurdu. 4975 Ebu Said'den Ali ve selam sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle önlesin. Eğer buna kadir olmazsa diliyle. Diliyle de önleyemezse kalbiyle önlesin. Bu da imanın en zayıfıdır. 4.976 yine aynı. 4.977 Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhissalatü Vesselam müminlerin cehenneme giren kardeşleri hakkında Rabları ile münakaşaları dünyada hak uğrunda olan mücadelelerinden daha şiddetli olacak. Rablarına Rabbimiz Mümin kardeşlerimiz bizimle namaz kılıyordu bizimle oruç tutuyordu bizimle hacc ediyordu bununla beraber onları ateşe soktun der derler bunun üzerine Allah onlara gidin onlardan tanıdıklarınızı çıkarın buyurur kardeşlerinin yanına gider onları simalarından tanırlar bakarlar ki ateş onlardan bir kısmını dizlerine kadar bir kısmını topuklarına kadar sarmış onları çıkarınca Rabbimiz emrettiklerini çıkarttık derler Allah Kalplerinde dinar ağırlığında iman olanları da çıkarın buyurur. Daha sonra kalbinde yarım dinar ağırlığında iman olanları da çıkarın buyurur. Nihayet kalbinde zerre kadar iman olanları da çıkarın buyurur. Ebu Said bunlara inanmayan şu ayet okusun dedi. Şüphe yok ki Allah kendisine eş tanınmasını affetmez. Şirkten başka dilediği kimselerinin günahını bağışlar. Kim Allah'a şirk koşmuşsa o büyük bir günah işlemiştir. Dört bin Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam Rüyamda insanlar bana arz olunduğunda üzerlerindeki gömlekleri kimisinin göğsüne kadar indiğini kimisinin de daha kısa olduğunu gördüm. Bana Ömer i̇bn Hattab gösterildi. Ömer üzerindeki gömleği yerde sürüklüyordu. Ya Resulullah bunu neye yordun diye sorulduğunda dine dedi. 4979 Tarık bin Şeyhap'tan Hazreti Ömer'in yanına bir Yahudi gelerek Ya Emre'l-Mü'minin kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki Eğer o ayet biz Yahudilere inseydi o günü bayram yapardık dedi. Ömer hangi ayet dedi. Yahudi bugün dininizi kemala erdirdim ve size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamı uygun buldum ayetidir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben şüphesiz bu ayetin indiği yeri ve indiği günü biliyorum. Resulullah'a Arafat'ta Cuma günü indi dedi. 4980 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz beni çocuğundan evladından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe mümin olamazsınız buyurdu. 4981 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam beni malınızdan ehlinizden ve bütün insanlardan çok sevmedikçe mümin olamazsınız buyurdu 4982 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz beni çocuğundan babasından çok sevmedikçe mümin olamaz buyurdu 4983 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam hiçbiriniz kendi nefsi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için de sevmedikçe mümin olamaz buyurdu 4984 Enes'den aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz hayırdan kendi nefsi için sevdiği şeyi mümin kardeş için de sevmedikçe mümin olamaz buyurdu 4985 Ali'den aleyhissalatü vesselamın benim hakkımdaki fermanı vasiyeti şöyledir ya Ali seni ancak mümin sever sana ancak münafık boğuz eder 4.986 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Ensarı sevmek, iman alameti, Ensara buğz etmek, nifak alametidir buyurdu. 4.982 4.987 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam 4 huy var ki bunlar kimde bulunursa o kimse münafık olur. Yahut kendisinde bu dört huyden biri olursa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde bir nifak alameti bulunmuş olur. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, anlaşma yapar, kendi anlaşmasına muhalefet eder, ahdini bozar, münakaşa ve mücadele edince haktan ayrılır, ileri gider buyurdu. 4.988 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Selam nifak alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler, vaat edince yerine getirmez, kendisine bir şey emanet edilince hiyanet eder buyurdu. 4.989 Ali'den ve Selam bana beni ancak müminin seveceğini, bana ancak münafığın buğz edeceğini bildirdi. 4.990 Abdullah'tan Üç huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse münafık olur. Konuştuğunda yalan söyler, emanete ihanet eder, vaat edince yerine getirmez. Kimde bu sıfatlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde bir nifak sıfatı bulunmuş olur. 4.990, 91 ve 92 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim inanarak, ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını ibadetle geçirir ihya ederse geçmiş günahları affolunur buyurdu 4994 Ebu Koreyre'den a.s. kim inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları affolunur kim de inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolunur buyurdu 4995 Talha bin Ubeydullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Necid ehlinden saçları dağınık bir adam geldi. Yüksek sesi duyuluyor ne dediği anlaşılmıyordu. Yaklaşınca İslam'ı öğrenmek istediği anlaşıldı. Aleyhisselatü Vesselam adama gece ve gündüz beş vakit namazdır dedi. Adam bundan başka var mı dedi. Hayır ancak sünnet ve nafile kılabilirsin dedi. Ve Ramazan orucu dedi. Adam Ramazandan başka oruç tutmam gerekir mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam hayır ancak nafile oruç tutarsın dedi. Aleyhisselatü Vesselam zekatı da zikredince adam zekattan başka bir şey vermem gerekir mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam hayır ancak nafile sadaka verebilirsin dedi. Bunun üzerine adam bunlardan ne fazla ne eksik yaparım. Resulullah eğer sözünde sadık olursa kurtulur cennete girer buyurdu. 4996 Ebu Hureyre'den Vesselam, Allah sırf Allah'a imanı ve Allah yolunda cihat aşkıyla savaşa çıkan kimseyi şehit düşmesi ya da eceliyle ölmesiyle cennete sokacağına yahut da sevap ve ganimetle eve, evine döndüreceğine tekeffül etti. 4997 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sırf Allah'a olan imanı ile ve cihat aşkıyla ve peygamberleri tasdik ederek Allah yolunda savaşan kimseyi Allah cennete sokacağına yahut da ecir ve ganimetle evine döndüreceğine garanti vermiştir 4998 İbni Abbas'tan Abdülkais kabilesinden bir heyet Resulullah'ın huzuruna gelerek Ya Resulullah biz Rebiya soyundan bir kabileyiz ''Yanlı ancak haram aylarda gelebiliriz. Bize bir şey emret de onları yapalım ve gelmeyenleri dona davet edelim, öğretelim.'' dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ''Size dört şey emredeceğim, dört şeyden de nehy edeceğim. Allah'a iman, sonra onlara imanı, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeniz.'' diye tarif etti. ''Namaz kılma, zekat verme, aldığınız ganimetin beşte birini bana vermenizdir.'' ve dört kabı kullanmanızdan men ederim kabak, küp, ziflenmiş fıçı, ziflenmiş küp buyurdu 4999 Ebu Hureyre'den vesselam, kim bir Müslümanın cenazesinin peşinden gider namazını kılar sonra kabrine konuncaya kadar beklerse ona iki kıraat sevap verilir eğer namazını kıldıktan sonra dönerse bir kıraat sevap verilir Beşbin'in olur rivayet Salim babasından Aleyhisselatü Vesselam utanmayı bırakma hususunda kardeşine öğüt veren birine rastlayınca adama onu haline bırak. Çünkü Haya imandandır buyurdu. Beşbin bir Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bu din gerçekten kolaylıktır. Asla kimsenin buna gücü yetmez. Her şeye güç yetiştireceğim diyen mağlup olur. O halde doğru yolu takip edin itidalı elden bırakmayın. Yapabileceğinizi ve devam edebileceğinizi yapın. Müjdeleyin ve imrendirin. Kolaylaştırın ibadet ve çalışmalarınızı sabahları öğleden sonra ve seher vakitleri devam ve verimini sağlayın. 5002 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasına girdi. Yanında bir kadın vardı. Onu görünce Resulullah bu kimdir dedi. Ayşe falandır geceleri uyumaz çok namaz kılar deyince aleyhissalatü vesselam sus ibadetini söyleme devam edebileceğiniz ameli yapın Allah'a yemin ederim ki siz ibadetten yılmadıkça Allah sizden mükafat ve eclinizi kesmez Allah'ın en sevdiği ibadet ve amel devamlı yapılan ameldir buyurdu 5003 Ebu Said El Hudri'den ve Selam yakınında müslümanın en hayırlı malı koyunlar olacaktır dinini fitleden kurtarmak için oyunlarıyla dağlarda, vadilerde yaşar buyurdu. 5004 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam münafığın hali iki sürü arasında şaşkın koyunun haline benzer. Bir o sürüye karışır, bir bu sürüye karışır. Hangi sürünün peşinden gideceğini bilmez buyurdu. 5005 Ebu Musa eleşar eden aleyhissalatü vesselam Kur'an okuyan müminin hali turunca benzer. Onun tadı güzel, kokusu da Kur'an okumayan müminin hali hurmaya benzer. Tadı güzel, kokusu yoktur. Kur'an okumayan münafığın hali ise Ebu Cehil karpuz gibidir. Tadı, acı, kokusu yoktur. 5006 Enes'ten, ve Vesselam, Hiçbiriniz kendi nefsi için sevdiği şeyi, mümin kardeşi için de sevmedikçe, mümini kamil olamaz buyurdu. 5007 yine aynı, Mansur bin Sa'dan, Müslüman'ın sıfatı yanında Enes bin maliin insanlarla savaşa emroldum, kıblemize dönerler, kestiğimiz yerler ve namazımız gibi namaz kılarlarınıza ilavesi vardı.